İlk durduğu fikr ola, baktığı ibret ola, yurgunu taat şunlar doldu. İbrahim yatan azatları üç perdeyi Adem huzurundan gidermeyince ana devlet kapısı açılmaz durundu. Bu dünya ucdanca versen sevinmeye, bütün dünya ana verip geri alsalar yenilmeye, kişinin kendini önseler sevilmeye, sevseler yenilmeye. Her kim girerse verilecek mertebesine girer. Dünya ve ahireten ablet